Günaydın. Günün ilk haberi Bodrum'dan geliyor ama belli ki benzer pek çok haberi duymaya hazır olmamız gerekiyor. Geçtiğimiz yıl köyün ve köylülüğün tanımını değiştiren yasayı çokça konuşmuş, olası sonuçlarının televizyonlarda, medyada sıkça konuşulduğunu görmüştük. Hatta bu yeni yasaya karşı bir kampanya dahi başlatılmıştı. Görünen o ki ilk adımlar atılmaya başlanmış bile. Bodrum'dan bu sefer Işıl Sobutay tarafından başlatılan bir kampanya var. Köy yerleşim yerlerinde inek ve tavuk besleme yasağının uygulamaya başlamış olduğunu söylüyor kendisi. Bunun için de Bodrum Kaymakamlığına yönelik başlatmış kampanyayı. Talebi ise bu kararın yani inek ve tavuk yasağının iptali. Işıl köylerde duyuruları nasıldığını söylüyor. Bodrum Kent Konseyi köyler meclisi olarak ve baroları da bu uygulamayı kabul etmeyenlere göreve davet ettiğini söylemiş kendisi. Büyükşehir Yasası ile devreye giren yasanın uygulamaya geçmesi köylerin ve köylülerin bitmesi anlamını taşıyor ama unutulmamalı ki köyler ve köylü yok olursa ne Bodrum'da turizmden bahsedebiliriz ne de huzurlu bir şekilde hayatımıza devam edebiliriz. Bu uygulama bugün Bodrum'a yarın tüm ülkeye diyor kendisi ve göz göre göre gelen tehlikenin haberini veriyor. Ancak kendisi Change.org'da açtığı kampanya ile buna bir direniş başlatmış bile. İkinci haberimiz de yine Bodrum'dan. Bu kez bahsi geçen terk edilmiş ve çöplüğe dönen bir inşaat alanı. Deniz Z tarafından başlatılan imza kampanyasının talebi binanın temizlenmesi ve alanın erişime kapatılması. Deniz diyor ki inşaatı 20 yıl önce başlayan, yasal sebeplerden ötürü tamamlanamayan ve hakkında yıkım kararı çıkmış olmasına rağmen kendi haline terk edilen kaba inşaatlar yıllar içinde çöplük haline dönüşmüştür. Bodrum'un merkezinde yer alan bu inşaat alanı kimyasal atıklar, zehirli maddeler, plastik ve metal çöpler, idrar dolu bidonlar, insan dışkısı gibi atıklarla dolu kontrolsüzce büyüyen bu çöplük çevreye ve insan sağlığına yönelik büyük bir tehdit oluşturmaktadır gerek insanların gerekse yaşam alanımızı paylaştığımız hayvanların sağlığı açısından oldukça ciddi olabilecek olumsuz etkilere ek olarak bu inşaat alanının Bodrum'umuzu görsel açıdan da son derece çirkinleştirdiği ortadadır. Bodrum Belediyesi ile Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından konuyla ilgili iyileştirme çabalarına acilen başlanmalıdır. Öncelikle içeride biriken tüm çöpler temizlenmeli, gerekli ilaçlamalar yapılmalı, içeriye girişi ve her türlü çöp atımını mümkün kılan açıklıklar uygun şekilde kapatılmalıdır. İnşaat içinde yaşayan ve içeriye her türlü pisliği bırakan insanların alana girişlerinin engellenmesi için de kalıcı önlemler alınmalıdır, diyor kendisi. Yetkililerin bu konuyla ilgili gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz, demiş. Tabii buradaki evsiz insanlara da Güzel ve iyi bir ev ortamının sağlanması da gerekiyor. Sürpriz bugün üçüncü haberimiz de Bodrum'dan fakat bu kez konu tarih. Gümüşlük Belediyesi Bodrum Müze Müdürlüğü'ne yönelik başlatılan kampanyanın talebi Bodrum Gümüşlük Bölgesindeki Helenistik döneme ait 2200 yıllık mezarların kapatılmaması. Günay Karahan başlattığı imza kampanyasında Türkiye'nin arkeolojik zenginliği bütün dünya tarafından bilinmekte fakat ülkemizde yeterince önem verilmemektedir. Büyük bir emekle ortaya çıkarılan antik kentlerin sular altında kaldığını, mezarların, höyüklerin kapatıldığını gördükçe sessiz kalmak mümkün değil. Şimdi de Bodrum Gümüşlük Beldesi'nde 2200 yıllık mezarlar Aynı tehditle karşı karşıyadır. Arkeologlar tarafından zaman, güç, emek sarf edilerek ortaya çıkarılan tarihi güzellikler hiç acımadan yok edilmektedir. Ülke turizmine katkıda bulunan bu arkeolojik alanlar kişi çıkarları uğruna gözden çıkarılmaktadır. Gelin buna sizlerin de desteğiyle bir dur diyelim. Amaç kapatmak değil sergilemek olsun. İmzalarımızla tarihi eserlerimizin gömülmesine engel olalım diyor tarihi Yerleri korumak için Bodrum'dan bir başka kampanya. Şimdi de buradan Harran'a uzanıyoruz. Ekosistem Dergisi tarafından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na yönelik başlatılan imza kampanyasının konusu tarımın merkezi Harran'ın topraklarının bilinçsiz sulama ve drenaj eksikliği nedeniyle tuzlanması. Kampanya sahibi diyor ki ziraat uzmanları 160 bin hektar alana sulama yapılan ovadaki olmaları 18 bin hektar alanın tuzluk nedeniyle tarıma elverişsiz hale geldiğini altını çiziyor. Tuzlanma nedeniyle her yıl 5000 ton buğday, 3500 ton pamuk ve 2500 ton mısır kaybı yaşanıyor. Harran'ın tuzlanması engellenemiyorsa sen de o zaman imza at diyor. Yetkilileri ovada drenaj önlemleri almaya çağır diyerek imzalarınızı bekliyor bu kampanyada. Gelelim Boğaziçi Üniversitesi'ne. Erdem Akgün tarafından başlatılan imza kampanyasının talebi Boğaziçi Üniversitesi'nde oluşan güvenlik zaafının giderilmesi iddiaya göre son yıllarda kampüs içlerinde taciz, laptop gibi değerli eşya hırsızlığı artmış ve bir banka soygunu olmuş. Erdem gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasını istiyor. Burada belirtmekte fayda var bu suçların ortaya çıkmasına neden olan koşulları değiştirmek gerekiyor yoksa duvar ve dikenli telle insan bu sefer kendini hapsediyor. Sırada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı muhatap alan bir kampanya var. Uluç Kızılgün tarafından başlatılan kampanyanın talebi ataması yapılmayan 7 bin iş ve meslek danışmanının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda ve Milli Eğitim Bakanlığı'nda istihdam edilmesi. Uluç demiş ki, eğitim, bilim ve teknolojide ilerleme gelişmiş ülkelerde yaşanan yapısal dönüşümün bir parçası olarak kabul edilir. İşsizliğe karşı mücadele ve istihdamı arttırma çabaları... İş gücünün eğitim durumuna bağlı olarak dünyada hız kazanan globalleşme sürecini yaşanmaktadır. Ekonomiler birbirine bağımlı hale gelmiştir ve her alanda kalite ön plana çıkmıştır. Bunun sonucunda ise teknolojik gelişmeler eğitim ve istihdam ortamını etkilemektedir. Eğitim sektörü bu hızlı değişime uyum sağlanmasında yeni görevler üstlenmektedir. Eğitim işsizliğin azaltılmasında önemli bir etken olduğunu hepimiz biliyoruz. Nüfusun eğitim düzeyi yükseldikçe... İşsizlik oranları düş, düşüyor, iş gücüne katılma oranları da artıyor. Türkiye'ye gelirsek kayıtlı işsizlik oranı 2 milyon 650 bin kişi düzeyinde. Eğitim kurumlarında daha nitelikli insan kaynağı yetiştirmeye verilen önem mesleki yönlendirmeler eğitimin istihdama olan etkileri arasında. Sonuç olarak eğitim ve istihdam arasındaki ilişkinin varlığını önemle belirterek atamayı bekleyen iş ve meslek danışmanları İşsizliğini çözmek ve mesleki ve teknik eğitim gelişimine ve kalitesinin arttırılmasına katkıda bulunmak amacıyla her okulda bir iş ve meslek danışmanı olarak çalışmak istiyoruz diyerek talebini dile getiriyor. Evet iş ve meslek danışmanları iş ve meslek için istihdam istiyorlar. Evet tarım, çevre, tarih ve iş gücü konusunda Change.org'da kampanyalar devam ediyor. Esenlikler. Şimdi. Hemen şimdi. Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. Hazırlayan Mustafa Ulgar Özeski.